Merhaba, sen de benim gibi diyormuşsun ki ne çok acı var. Dünyanın her yerinde savaşlar, yokluklar, anlaşmazlıklar ve hastalıklar. Ve haklı olarak aman Allah'ım bu kadar acı, bunca sıkıntı neden var diye soruyormuşsun. İnsan haberleri gördükçe duydukça üzülüyor ve haliyle neden diye de soruyor. Bu tür şeylerle karşılaşınca da insanın aklına her şeye gücü yeten ve ol deyince veren Rabbi geliyor elbette. Bu kadar büyük, devasa, baş edilemez şeylerin üstesinden ancak o gelebilir diye düşünüyoruz. Ama acının ortadan kalkması kadar önce başka bir şey de düşünmeli değil miyiz? Şahit olduğumuz bütün bu acıların, kederlerin, sıkıntıların kaynağı nedir? Ve nasıl ortadan kalkar? Bu soruyu sorduğumuz anda... Kaderi, yani evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaları anlamış ve bu yasalar çerçevesinde bazı durumların değişmesi için de bize düşen adımları atmaya başlamışız demektir. Şimdi bazı şeyleri anlatacağım ve sen belki de ''Şimdi bu anlattıklarınızın konumuzla ne ilgisi var ki?'' diye düşüneceksin. Oysa cevaplara giden yollar bazen sanıldığı kadar kestirme olmayabilir. Ama emin ol, mümkün olan en kısa yoldan ve hızlıca cevabımıza seyahat edeceğiz. O halde emniyet kemerini tak lütfen. Emniyet kemeri takmak? Bak aklıma çok önemli bilgiler geldi. Onları da söyleyeyim sonra devam edelim. Bu basit ama etkili önlem. Yani emniyet kemeri tahmin ettiğimizden çok daha mühimdir. Haman canım bana bir şey olmaz diyenlere kulak asma. Emniyet kemeri yolculuk esnasında rahatsızlık veriyormuş gibi düşünme sakın. Çünkü olası bir kaza durumunda sabit noktalar arasında gerilen emniyet kemeri arabanın çarpma etkisinin vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirilmesini sağlar. Emniyet kemeri takan kişi de çarpmanın etkisiyle oluşan kuvvet vücutta tek bir noktada toplanmaz. Kemer sayesinde darbenin etkisi dağılır. Böylelikle başımız ve omuriliğimiz koruma altına alır. Emniyet kemeri ölümcül kazaları basit sıyrıklar ya da kırıklarla atlatmamızı sağlar. İstatistikler, emniyet kemerinin ölümleri %45, Ağır yaralanmaları ise %50 oranında azalttığını ortaya koymaktadır. Fiziksel yasaların bilinmesi, olası durumlarda almamız gereken tedbirleri göz önüne serer. Bunları sadece genel kültür olsun diye anlatmadım sana. Basit gibi görünen meseleler üzerinden derin meseleleri anlamak için birer basamak olarak kullanalım istiyorum. Madem güvenlik önlemleri konuştuk, başka bir örneğe daha geçelim. Ne dersin? Güvenli bir seyahatin ardından eve ulaşmışsın. Annenin yaptığı... Mis gibi yemekleri yedikten sonra çay faslı başlıyor, en sevdiğim. İnce belli bardağın içinde mis gibi taze demlenmiş çay var. Yemeğin üstüne çay, nasıl da iyi gider. Bir bardak kesmedi, iki, üç, içti. Ve bardağı götürüp mutfağa bırakmak yerine mutfağa doğru fırlatıp attın. Ne olur, elbette bardak kırılır. Cam parçaları da ortalığa saçılır. Bu fiziksel bir yasadır. Cam, kendisine uygulanan kuvvet etkisine kırılma tepkisini verir. Kuvvetin düzeyine göre sadece birkaç parçaya ayrılabileceği gibi lime lime olup evin her yerine saçılan cam parçalarıyla da karşılaşabilirsin. Bardak elimdeydi, yerimden kalkıp onu düzgünce koymak yerine fırlatıp attım. Bu hız karşısında bardağın kırılacağını bilmem için müneccim olmama gerek yok. Biliyorum ki kırılacak ama olsun. Attım. Sonra etrafımda irili ufaklı cam kırıkları oluştu. Bardağın kırılacağını bildiğim kadar emin olduğum bir şey var. Cam kırıkları ayağıma batar. Hatta ayağım yaralanır ve kanar. Yani canım acır. Peki batmaması için ne yapmalıyım? Tabii kalkıp düzgünce bardağı yerine koymak en mantıklı seçenek olurdu ama kırıkların ulaştığı yerlere karşı temkinli yaklaşmalı, ayağıma mutlaka bir terlik giymeli ve cam parçalarının irilerini dikkatli bir şekilde toplayarak küçük parçaları da elektrikli süpürgeyle çekmeli. Yapmazsam ayağıma batacak kırıklar için kimi suçlayabilirim? Ya da biraz daha konuşalım emniyet kemerini. Arabaya biniyor, arka koltukta oturuyorum. ''Haman canım bir şey olmaz.'' deyip emniyet kemerimi de takmıyorum. Arabada zaten öyle çok hızlı gitmiyor. 50-60 km hızla giderken kaza yapsak ne olur? Hakikaten. Ne olur? Bilimsel verilere göre saatte 50 km hızla giden bir aracın sürücüsü bu hızla bir yere çarptığı anda ortalama 80 kg olduğu düşünülen vücut ağırlığı 30 kat artarak 2400 kilograma çıkar. Saatte 90 kilometre hızla oluşan çarpmanın şiddeti bir binanın 10. katından düşmekle eşdeğerdir. Trafik kazalarında hızla giden aracın ani duruşunda dahi araç yolcuları aracın çarpmadan önceki hızında hareket ederler. Bu durumda Arka koltukta seyahat eden kişinin emniyet kemeri takmaması, kaza sırasında arabadan dışarı fırlamasına, araç içinde ön koltukta oturan kişilerin üstüne düşmesine sebep olabilir. Arka koltukta oturanların savrulması, ön koltukta emniyet kemeri takarak seyahat eden kişilerin de risk altına girmesi demektir. Çünkü arka koltukta oturan birinin öne saruluş kuvveti aracın hızına bağlı olarak 3,5 tondan 5 tona kadar değişkenlik gösterir. Bütün bunları neden anlatmış olabilirim sence? Allah-u Teala'nın evrene koyduğu yasaları daha önce konuşmuştuk. İnsan... Deney ve gözlem yoluyla fiziksel ve biyolojik yasaları tekrar edebilir. Camın batması, battığı yeri acıtması ve kanatması, olası bir kaza sonucunda aracın sizi sarsması, sarsıntının canınızı acıtması ya da sizi yaralaması, yağmurun yağması, suyun donması ya da kaynaması gibi. Ama bir insanın kalbini kırmak, bir kişinin onuruna yönelik şahsiyetsiz davranışta bulunmak, dürüstlük, erdem, güvenilir olmak gibi salih amel sayılan davranışlar yerine kötü diyebileceğimiz ancak görünürde insana fiziksel zarar vermeyen acılar da vardır. Bunların telafisi fiziksel ya da biyolojik tahribatlardan çok daha ağır olabilir. Oysa ne elle tutulurlar ne de gözle görülürler. Bir toplumdaki insanların birbirlerinden ne kadar farklı düşünceleri olursa olsun bir arada tutan şey değerlerdir. Ama bu değerler altının, gümüşün ya da pahalı bir otomobilin değeri gibi parayla ölçülemez ya da zarar gördüklerinde tamir edilemezler. Paha biçilemeyen bu değerler insanı insan yapan ve toplumdaki insanları bir arada tutan yasalardır. Bu yasalar çiğnendiğinde, insan onuru zedelendiğinde ortaya çıkan hasar asırlar boyu ve maalesef nesilden nesile aktarılır. Savaşlar, göçler, ekonomik bunalımlar, insan onurunu zedeleyen her türlü suçlar, gasplar, cinayetler, ah ne büyük acı hepsi. Allah bunların hepsine neden sessiz kalıyor? Sessiz mi kalıyor sence? Sorumlu olduğun tüm konuları sana anlattıktan sonra sınavda, hocam bu neydi dersen, Öğretmenin sana cevap verir mi? Sessiz mi kalır? Neden cevap versin ki? Sen sınavdasın. Yapıp edebileceğin her şeyi göstereceğin yerdesin ve bu sınavda kendini ispat etmek durumundasın. Yüce Rabbimiz de bize sebepler ve sonuçlarını ayırt edecek bir akıl, sorumlulukları üstlenebileceğimiz bir irade, istediğimiz yönde tercih yapabileceğimiz bir özgürlük ve tüm özüyle iyilere yönelebilecek bir fıtrat vermiştir. İyilik ya da kötülük varlığın doğasından değil, insanın onu ne biçimde kullandığından ortaya çıkar. Bardağı kaldırır atarsan ayağına batar ve seni yaralar. Ama onu bir şeyler içmek için kullanırsan sana fayda sağlar. Yüce Rabbimiz, evreni bizim en iyi şekilde yaşamamız için programlamıştır. Ancak özgür insanlar olarak bizler onu hunharca kötülüğe de çevirebiliyoruz. Yani doğru olan, dünyanın bir imtihan yeri olduğunu unutmamak, çeldiricilere takılıp düşmemek, kötülüklerin faturasını Allah'ta değil, İnsanın yapıp ettiklerinde aramaktır. Ne diyor Rabbimiz Kur'an'da? İyi olandan payına düşen Allah'tandır, kötülükten payına düşense sendendir.